Yükreyen Fare Kalabalıkların pek de ilgi duymadığı önemsiz gündemlerin programı Hazırlayıp sunan Emre Zeytinoğlu Merhaba Kükreyen Fare'de Bu Perşembe'de birlikteyiz Bugün hiç lafı uzatmadan hemen konuya gireyim. Yanımda bir konuğum var Aydan Çelik. Hoş geldin Aydan. Hoş bulduk. Çünkü daha önce ben uzun uzun girişler yapıyorum ve program hemen bitiyor ama senden konuşacak çok şeyimiz var. Aslında tabii gene de kaçınılmaz olarak Aydan Çelik'i elbette tanıyanlar çok fazladır da tanımayanlara da şöyle bir tanıtayım. Galiba ilk önce sen illüstratör olarak tanınmayı istiyorsun değil mi? Çizer. Ee, evet, ya da yani, yani. çizer ama ben seni e, heykel okurken e, Hı -hı. tanımıştım. Hı -hı. E, sonra öğrendim ki işletme ve iktisat tarihi de e, hmm. okumuşsun. E, sonra Bisikletçi olduğunu <gülüyor> öğrendim. <gülüyor> Editörlük yaptığını, Sonra gazetede e, köşe yazıları yazdığını e, gördüm. En sonunda galiba e, bir tasarım Biennale için hazırlık yapıyorsun e, İstanbul'daki. Ee. E, bana sorarsanız e, ya da herkese de sorsanız herhalde aynı cevabı verecektir. E, Aydan Çelik bunların hepsi birden. Yani bunların en fazla, gerçi sen e, çizel olarak tanınmayı istiyorsun ama galiba hepsi birden. Ama bana sorarsanız asıl... Ben onu bir tek şekilde tanıyorum Eurosport'un harika e, yorumcularından e, Aydan Çelik. Ama nerede? Böyle benim de çok fazla sporla e, ilgimi yoktur ama bisiklet e, yorumcusu olarak ben onu seviyorum daha çok yani. E, şimdi Aydan, e, tabii ki buraya. E, seni Çok sevinerek davet ettim Sen de teşekkür ederim kırmadın beni geldin Burada ben senlen Böyle tasarım çizerlik Vesaire falan konuşacak değilim Bisiklet konuşmak istiyorum Tam da Fransa turunun Fransa bisiklet turunun Son haftasına da giriyoruz Ve Bugün galiba gidemeyeceksin değil mi? Zaten her gün gitmiyorum her yayına. Her gün gitmiyorsun yani evet. Yani Eurosport'un bir sabit kadrosu var. Var. Canereler Eler ve Berken Ceylan sabit sunucular. evet. ...Sarp Ergünsal, ben ve Ata Atay var genç arkadaş... Evet, ...yorumcu olarak dışarıdan destek atıyoruz. Ve çok zengin, atıyoruz. son derece keyifli konuşmalar da oluyor. Şimdi programın bir de girişinde kalabalıkların pek de ilgi duymadığı... Evet. ...program olarak takdim ediyoruz ama... ...bu çok kalabalıkların ilgi duyduğu bir konu, Fransa Bisiklet Turu. Galiba pazar günü de rekor seviyede bir televizyon izleyicisine ulaşmış. Evet. Neredeyse Dünya Kupası izleyicileriyle... Aynı şimdi e, ben hemen tabii e, gene e, lafı uzattım e, e, konuyu sana bırakacağım. Bu e, çok çabuk toparlaya, e, toparlayarak e, çünkü asıl konum başka e, Fransa bisiklet turunun genel gidişatı hakkında bu sene hemen biraz konuşmaya başlayalım. Vallahi en son pazar günü yayında evet. sen de izlemişsin hocam evet. bir laf ettim pazar günümüzde yediniz ya yediniz, falan değil <gülüyor> Yani fazlaca, senin çok fazla... güzel bir lafın daha vardı. Bu ile ben akşam yemeğine de e, yetişemeyeceğim galiba. galiba. <gülüyor> Hatırlamıyorum benim lafımı, Sarper'in lafımı. <gülüyor> ya da unuttum. <gülüyor> yani. <gülüyor> ee, yani benim bu spora ilişkin düşüncem şu tabii seviyorum halen çok ama fazlaca taktik ve strateji kokmaya başladı. Yani e, eskiden daha böyle bir ruhu vardı gibi ya da ben gençtim öyle bir Hangisi hangisini ne kadar evet. domine ediyor bilmiyorum ama Pazar günkü kısım ve genel olarak e, yarışta bu sene bir heyecan problemi olduğunu düşünüyorum Ki basklı Muhtemelen basklı izleyiciler yollar rabdiye kadar. Ya onu da tabii <gülüyor> buraya not ettim konuşacağız nedir bu diye. Evet ee, ama yani bu artık taktik meseleleri galiba çok işte o heyecanı öldüren tek faktör mü yani? Ee, Öyle şimdi bir e, şöyle bir durum var. Türkiye açısından konuşursak ya da bizlerin kişisel tarih açısından konuşursak. E, hani biz bu spora e, biraz böyle platonik bir şekilde bağlıydık. Şimdi giderek elimize avucumuza gelmeye başladı. Yani hem bisiklete binme pratiğimiz. Yani işte malzeme almak bilmem ne. Hem evet. de bu yarışları izleme şeyi. işte Eurosport eninde sonunda kaç yıllık hani Türkiye'de. Ee, böyle bir uzaktaki sevgili falan gibiydi. Şimdi bir yavaşça yakınımıza gelir oldu. Bir faktör galiba bu. İnsanda heyecanı azaltan bir şey. Diğeri e, genel olarak... Bizim dışımızda da dünyada söz edilen bu taktik, strateji, hesap, kitap meselesi çok fazla dijitalize olmuş bir spor haline geldi. Yani hı hı. takımlar telsiz kullanıyorlar. Doğru. Hani bilmeyenler için söyleyelim bisiklet bireysel bir spor değil aslında. Yani büyük turlarda 9 kişilik takımlar oluşuyor ve bu takımların e, kendince stratejileri var. E, i̇şte kim yokuşçu oluyor, kimisi düz yol sprinter oluyor, kimisi işte genel klasman, kimisi zamana karşıcı oluyor. Bütün bunlar hesaplanıyor. İşte telsiz sistemleri var. Bütün o saniye saniye bisiklete kaç watt güçle bastığınızı ölçen aletler var. Evet. Elektronik vitesler var. Hatta sorarlar bisiklet kaç yapıyor diye. En çok gelen soru budur Eurosport'ta. Türklerin en çok sorduğu sorulardan biri budur. Onu da genellikle söylüyorsunuz zaten mesela e yokuş inişlerde filan e işte 80'e çıktı, 100'e kadar... 3 haneli rakamları geçiyorlar. Böyle. Eskiden daha verilirdi ama şimdi hani bu hareketleri yollarda denemeyin diye herhalde pek evet. vermiyorlar. E ben de şöyle bir laf ederdim bu bisikletler kaç yapıyor deyince ya bu bisikletler kaç yapmıyor, bisikletçi kaç yapıyor diye sormak <gülüyor> lazım ama giderek o kadar elektronik hale geldi ki hani bisiklet kaç yapıyor doğru geldik. Evet. Diğer taraftan da mesela iki sene önce bu UCI ya da ASO bu birisi Dünya Bisiklet Birliği diğeri de Fransa Tur'unu yapan organizasyonu yapan kuruluş. Böyle bir radyo telsiz yasağı getirelim bakalım sporcular biraz daha melekeleriyle iç nasıl davranıyorlar diye. Oo, hepsi o hepsi oldu galiba, kazan o kaldırdı. iki kere olacaktı iki kere ol bir evet. sezon içinde ancak bir kere yapabildiler. Bir kere Bisikletçiler kazan kaldırınca. O zaman her şey eskisi gibi olsun falan falan gibi laflar evet. etmeye başladılar ama şimdi yeniden ya bunun da tadı kaçıyor diye bisikletçiler arasında da muhabbeti oluyor bunun. Oluyor fakat mesela bu teknoloji e, Fransa bisiklet turu için söylüyorum <gülüyor> özellikle. Çünkü galiba en zoru o yani insani e, kabiliyeti e, ya da o biyolojik hali zorlayan bir çok, tarafı var. Çok bir şey. E, sağlık açısından belki bu teknolojinin ilerlemesi faydalı olabiliyordur. Şimdi zaten sporcu beslenmesi hmm. ve sair konularda hakikaten çok yol alınmış durumda. Diğer taraftan söylediğin gibi dünyanın en zor bisiklet yarışı şöyle diyelim bunu dilersen. Dünyanın en zor üç bisiklet yarışı var. Grand Tour deniyor bunlara. 3 hafta sürüyor. 21 gün. Aşağı yukarı da 3000 kilometrin üstünde oluyor. Her sene parkurlar değişiyor aslında. Evet. Yani bir sene olan etap ertesi sene olmayabiliyor. Bu sene Fransa turunun parkurları aslında o kadar sert değil. Mesela bu sene İspanya turu ve İtalya turunun ki İtalya turu Mayıs'ta koşulur. Evet. Diğeri de Ağustos'ta koşulur. Bunların parkurları daha sert bu yıl Bir de onun da böyle bir tartışması yapılıyor şu sıra Hani parkurun sertliği, zorluğu, çekiciliği, heyecanı falan gibi Ama totalde tabii çok zor bir spor Yani inanılır gibi değil evet. Yani bir, hani dışarıdan bakınca anlamak zor Ama eğer bisiklete biniyorsanız ve işte bir takım ölçüm aletleriyle çalışıyorsanız işte kilometre, ortalama hız vesaire eğimi falan görüyorsanız Akıl alır bir şey değil yani. Zaten bütün izleyiciler, yani Fransa bisiklet turunu yakından takip etmek isteyenler... ...Turmale'yi bekliyorlar. Yani. Evet, evet, evet. Odur yani evet, değil mi? Evet, bir de evet. işte Montu bilmem ne falan öyle şeyler var. Tabii, tabii. Bunlar olmadı. Dün Turmale koşuldu ama Turmale sizde, yani Turmale tabii ara bölümdü. Yani orada finish olmadı. Evet. Yani Peki şimdi... Bu, bu seneki Fransa bisiklet turuna bir nokta koyalım. Ama koymadan önce de mesela bir bisikletçiden bahsetmek istiyorum. Bu sene galiba sence mesela bu senenin en flash ismi şimdiye kadar ne oldu? Kim oldu? Froome. Evet birazcık. Yani Sky Sky'in yarışçısı. Hatta şu anda ikinci sırada. Evet. Yani aslına bakarsanız bu senenin bir numaralı favorisi Bradley Wiggins. Wiggins. Adındaki evet, bir İngiliz evet. sporcu ve ilk defa bir İngiliz Fransa turunu kazanacak. Eğer Hiç kazansa. bu kadar da İngiliz bayrağı görmemiştim. Yani, <gülüyor> yol kenarlarında. Ben işte bir miktar Londra'da gidim hmm. Geçmiş zaman içinde. Bu bisiklet kültürü Londra'da hani biraz rötarlı olmak evet. durumuyla beraber çok gelişkin. Yani zaten pistte çok iyilerdi. Şimdi yol bisikletinde de çok iyiler. Wiggins bu yıl bir sürü yarışta çok... ...başarılı bir performans sergiledi... ...ama hiç beklenmedik bir şey oldu... ...ya da aslında beklenir bir şey diyelim... ...takım arkadaşı... ...Froom diye bir çocuk... Hı hı, hı hı. ...şu anda ikinci sırada... Evet. ...yani sanki onun ikisinin arasına geçecekmiş gibi, gibi... ...yarış yani... Doğru. ...hatta bu... ...tabii sanal dünya ya da sosyal medya denen... ...dünyada... İşte Twitter'dan böyle laf etmeler karşılıklı hatta işin içine kadınlar girdi birinin parası öbürünün sevgilisi falan evet. o savaş meydanına kadınlar girdi falan diye böyle bir evet. esprilerde oluştu ortalama. Sizin e, yayın odasında da bu espriler çok fazla dile getiriliyor yani evet, bu evet. meyilleşmeler ya da mesajlaşmalar evet. falan. Aha, aha. E, şimdi ha, bir de e, yeni soruya geçmeden önce Thomas Walker tabii yani Hı -hı. bu da çok e, seyredenlere zevk veren bir evet. bisikletçi yani evet. dün de galiba o kazandı etabı. Evet, etabı, o kazandı, e, o kazandı. Hatta yeşil mayonunda benekli mayon, benekli oldu. Evet, benekli. dün aldı Benekli'yi. Evet, yani. evet. Ha, evet hı hı. O da çok benekli etkili. Mayo, e, en iyi yokuş tırmanan, en çok Dağ, yokuş kır, Dağlar çok... kırıldı, dağların Tabii, kırıldı. Dağların kırıldı, en doğru ifadeyle. E, şimdi e, bu Fransa bisiklet turu zaten e, Eurosport'tan veriliyor. E, Tavsiyede ediyorum ben kendi adıma. Hı hı. E, hiç izlemeyenler varsa bir kere televizyon için biçilmiş kaftan bir şey. Kesinlikle. Çünkü tam manasıyla bana göre televizyon ancak bir izleyici çekmek için ne yayınlayalım diye sorsa birinci sırada bunun olması lazım. Çünkü yarışma var. Evet. işte o sert bir rekabet var o yarışma içinde. Manzara var ve size bütün izleyiciler çok teşekkür etmelik. Yani bütün ekibe, bütün o geçilen yerlerin tarihi var. Evet. Sanat tarihi var. Hı hı. Görüntüler müthiş. E bir televizyon daha ne ister? Zaten bu, <gülüyor> bu kadar da e, hani biz çünkü Türkiye'den alıştık. Kafalar çıkar ve sürekli konuşurlar. Evet. E, ama televizyon galiba böyle bir şey. Yani Örosport'un büyük bir avantajı var tabii bunu yayınlarken. Şimdi e, konuyu ben biraz o yayın odasına getirmek istiyorum. Hı hı. Biraz önce sen e, söyledin. Yani bunun çekirdek bir kadrosu var. Bir iskeleti var. Evet. Ve de Değişenler var. Şimdi Hı -hı. bu değişenler de aslında çok da değişken değiller. Yani işte e, aralıklarla sen gidiyorsun. İşte Sarper'den söz ettin. E, bir zamanlar bir Danimarkalı arkadaşınız vardı. Dirkfer onu... Meyren, o, Belçikalı. E, evet. Hı -hı. A, pardon Belçikalı evet. Açık Radyo'da program yapmış o, istedik. Evet, Sol e, şey, Yani o programa katılırdı. Hı -hı. O da bisikletçiymiş galiba değil mi? Evet onun abisi bisiklet yazarı zaten Belçikalı. Evet. Hı -hı. E, şimdi mesela burada... E, Diyelim ki bir köyden geçiyoruz Hı -hı. ve orada bir Hı -hı. E, katedral var ya da işte e, kale var ne bileyim ben bir şey sanat tarihine ya da tarihe ait bir şey var ve hemen orada anında bilgileri veriyorsunuz Hı -hı. siz. Bu bilgiler e, elinizde var mı yoksa orada e, sizin bilgileriniz mi? Şöyle bir şey var. E... Bunlar çok merak edilen şeyler ee, yani ben evet, de sağdan soldan duyuyorum yani. Biliyorum için soruyorum. merakı. Şimdi burada birkaç şey var bir tanesi. Biz o odada çok eğleniyoruz bir kere Orası kesin söyleyeyim. Çok belli, belli dışarıdan oluyor yani. değil mi yani <gülüyor> Çok şanslı addediyorum kendimi Çünkü işte e, Sarper dışındakiler benden çok daha genç insanlar Ve e, insanda umut vaat ediyorlar yani Bütün Eurosport ekibi öyle açık konuşmak gerekiyor Hani böyle bir laf vardır ya da bir reklamda vardı. Hepsi okumuş çocuklar evet. falan <gülüyor> diyor böyle Birden fazla lisan falan bilen Bunlar içinde de Caner e, Özellikle çok özel birisi Yani çok çalışkan Hı. ...yaptığı işi çok seviyor... ...ve inanılmaz bir hafızası var... Hı. Ee, ...bir kere her programa... ...önceden hazırlanıyor... Ee, ...önceden ya, metinler da okuyor... Neler ...tabii tabi tabi... Yani ...ayrıca tabi Eurosport merkezden... parkura dair bilgi geliyor... geliyor. ...hem anlık bilgi geliyor... ...hem de bir kitap geliyor... Evet ...çünkü ben bazen mesela... Iı, ıı, Oradan bilgi geliyor mu diye İngilizcesini de açıyorum hı -hı, arada. Hı -hı. Ee, ve ama her zaman çakışmıyor yani bu. Yok tabii tabii. Yani şöyle bir şey var. Anında işte canlı yayında söyleşi giriyor. Öbür taraftan e, radyodan bir şey geliyor falan. Onların hepsini yani bayağı full konsantrasyon gerektiren ve çok zor bir iş. Bugün Caner bu yayına gelemedi Caner ve Sarp. Çünkü bugün bu program esnasında aynı saatlerde yayın baş. Ya ya. Diyor. Yani ve Dünkü yayın aşağı yukarı 7 saat filandı. Ben tamamını evet. izleyemedim. Yani evet. 7 saat konuşmak, bunu belli bir tatlılıkla tutmak. filan başladı. İnanılır gibi değil de yani. Müthiş bir başarı ve hakikaten çok takdire şayan. Ve bundan da önemlisi şu. Bu benim kişisel, şahsi kanaatim. Çetin Altan'ın hani bir lafı vardır. E, Edirne'ye geçtikten sonra nesin filan diye. Mesela Caner ya diğer çocuklar. Edirne'ye geçtikten sonra da bir şeyler artık. Yani evet. gönder orada da yayın anlatsınlar. Tabii. Ve... ...en güzeli de şu... ...bilgilerini silah gibi kullanmıyorlar. Bilgiyle ilişkileri çok barışık. Yani o bilgiyi pa paylaşan, çoğaltan. Evet. Başka şeyler yoğuran aynı zamanda öyle, öyle. Tabii canım yani... yani hmm. ben o yüzden de dinlerken yani Türkiye'de... Yani hiç nutuk atan birine rastlamadım aslamadım orada. Yani, yani e, böyle bunu bir iktidar nesnesi olarak da kullanmıyorlar. Hı hı. Ve bu yüzden de insanlar hakikaten çok seviyorlar... ...ve inanılmaz bir bisiklet izleyicisi var artık Türkiye'de. Ve çoğu zaman... Nasıl diyeyim çok da bilgililer artık yani beraber bilgileniyoruz zaman içinde. Peki e, mesela orada bunlar tabii e, özel durumlar ama ben merak ediyorum. Yani <gülüyor> e, kadrolu olanlarla dışarıdan olanlar diye bir ayrım var mı mesela? E var tabii yani sonuçta çocuklar kadrolu Onlar biz dışarıdan tabii. yani Ama siz tabii ki e, bu işi e, çok eskiden e, beri takip ettiğiniz için bildiğiniz için bizzat da yaptığınız Hı -hı. için oraya çağrılıyorsunuz. Hmm. Hem de arkadaş, dışarıda da arkadaş tabii olduğunuz elbette. için. Tabii böyle bir kadro. Açık Radyo'nun kampanyasına yani. geldik zaten bu Mart'ta. Evet. Dördümüz birden buradaydık. Dirk dahil olmak üzere. Sarper Caner Erben. Evet. Burada program yaptık. Gerçi kimse arayıp para vermedi ama. <gülüyor> <gülüyor> Ömer abi çok keyifli programda. Ondandır diye bizim gönlümüzü aldı. <gülüyor> Çünkü ben mesela sizi izlerken işte o sırada kim varsa orada çağır Mesela şöyle şeylerle de karşılaşabiliyorum yayın sırasında. Birisi geç kılıyor mesela. Hı hı. Öbürü diyor ki niye geç kaldın diyor. Valla işten izin vermediler ancak gelebildim diyor. <gülüyor> yani böyle de bir e, amatör tarafı tabii, da var. Tabii, i̇şte tabii. Senin söylediğin gibi eğlenceli tarafı herhalde buna e, bağlanmalı. Peki şimdi e, bu e, yayın odası meselesine tekrar geliriz ama... E, Bugün yani bu şeydeki yıl mesela eksiklikler var bunlar Hı -hı. sizin tarafınızdan çok fazla değerlendiriliyor yayınlarda da konditor mesela değil mi bu evet. bir doping sorunu yüzünden Hı -hı. bu sene yok Hı -hı. gerçi Schleck de yok şey Andy Schleck de yok ama Fransa yok artık şey hı hı. E, Sakat Endişilek, Endişilek evet e, Dofine yarışı Ki geçen senenin en Flash adamlarıydı yani tabii, tabii. Bunlar iki kardeşler bilmeyenler için Söyleyelim tabii. Frank ve Endişilek Lüksemburglu iki Lüksemburglu. kardeş bunlar böyle ipince upuzun böyle 1.86 boyunda ama 65 kilo falan böyle adamlar. Tabii. Ee, endişelek maalesef Fransa turundan kısa bir süre önce onun provası gibi yine yani Fransa'da koşulan bir yarışta düştü kalça hmm. kemiğini kırdı. Bir haftalık bir yarışmış galiba. Evet evet Dauphine meşhur. Evet. O, orada maalesef hatta... Galiba tatsız biraz yani tatsız derken şöyle Onu olimpiyatlara, olimpiyatlara katılmak geleceği değil ama... Hı hı. ...şimdi olimpiyat dört senede bir olan bir şey ve bisikletçiler için çok kritik bir şey. Galiba Londra 2012'ye katılması Olmayacak. zor. Evet. Sonra İspanya turu var. İspanya turuna katılıp katılmayacağını henüz bilmiyoruz. Ama Contador'a da gelirsek son yılların en flaş ismi. <gülüyor> evet. ee, bir e, doping davası yüzünden ee, böyle clenbuterol diye bir madde bulundu. Hı hı. Kanında ee, onu işte Yasaklı bir madde Bir ceza aldı ama cezayı geriye dönük işlettiler Biraz evet, yani şey geçirdiler Elinden şeyi aldılar o zaman Aldılar, aldılar. aldılar. ve endişilek onun yerine 2010'un birincisi endişilek Ama sayıdı. sen yazmışsın endişileğin pek umurunda olmaz Değil böyle şeyler, böyle. şeyler diyor Hepsi öyle zaten Hep yani söylüyor. Ben onu yolda yenmedikten sonra tabii. öbür türlü alsam ne olur Falan gibi böyle o enteresan bir ahlak var Etik var orada Bu yıl e, kontador yok Fransa turunda ama İspanya turunda var. Contador oraya katılıyor. Evet. Contador zaten ya sevilen, çok sevilen ya da nefret edilen biri. Yani evet. davranışlarıyla e, ve de başarılarıyla evet. pek bir e, bağ kuramayan ya da denge kuramayan bir sporcu galiba. Ben de bisikletçi profilinin e, rengini biraz kaçtığını düşünenlerdenim. İşte hmm. bu takım, strateji hmm. falan dediğimiz de öyle. Hani bir takım teknik... Argümanların ya da stratejilerin e, işte hani kendine verilmiş rolünü oynayan, senaryoyu oynayan çocuklar gibi görünüyor. Bir de sponsorlara yani, karşı da tabii bunların bir. E, e, o da var tabii. Yani, mesuliyeti var. Tabi tabi yani. o da var. E, o hep vardı aslına bakarsan. E, ama yani Kontador çok iyi bir bisikletçi. Yani bir kere bisiklette yokuşta ritmini bozmak çeşitli kereler. Evet. ...ve tekrar toparlamak çok mümkün olan bir şey değil... ...belli bir itimde gidersiniz... ...bozuldu mu tekrar toplamanız zor... ...bu adam inanılmaz topluyor... Evet. ...ama yani böyle bir eski tür bisikletçilerin karizmasından yoksun... ...yoksun... ...benim duygum odur yani... ...senin bir yazından... ...bana gönderdiğin yazıdan bir Hı -hı. küçük bir alıntı yaptım... ...yani belki bu Fransa bisiklet turunun... Yöntemini ruhunu değil ama yöntemini çok iyi açıklayabilir. Aslında ruhu da buna bağlı tabii diyor ki diyorsun ki e, er kişilik takımlar e, iyi değilse bu e, bisiklet takımları e, liderlerin de yani pek fazla bir şansı olmaz. Mesela e, esas görevleri bu takımın donkişotu korumak kollamak diğer görevleri de rakip takımın hesabını bozmak evet. e, yeri gelir kene gibi diğer sporculara sokulurlar. Yeri gelir tavşan gibi önden kaçar ritim bozarlar. Yeri gelir rüzgara sotalanmış yeni yetmelere oğlum bak git diye rez çekerler diyor. Şimdi bu e, tabii bizim e, ya da bizim derken hani çok fazla işin içinde olmayan ya da seyirci olmayan, iyi Hı -hı. seyirci olmayan biri için e, yabancı bir e, durum. Hı -hı. E, çünkü e, nedir bir yarış? Basarsın kim daha hızlıysa o birinci olur ve onu alkışlarız sarı mayoyu da veririz bir ama demek ki böyle bir şey değil yani bütün bu e, durumu çözebilmek hakikaten. O taktikleri sezebilmek imkansız bir şey zaten. Kendi adıma söylüyorum ben imkansız bir şey. Çok zor tabii. Ama sadece sizin işaret ettiğiniz bir takım noktalar oluyor. İşte bakın gördünüz mü bilmem ne oldu. Hı -hı. İşte o onu sıkıştırdı mı buna yol verdi falan diye. Oralarda ben biraz uyanabiliyorum. Hı -hı. Aslında böyle bir takım meselesini çözebilmek hakikaten uzmanlık isteyen bir şey galiba. Yani bizimki de orada ister istemez bir miktar deneyimi ama bir miktarda spekülasyona dayanıyor. Adamın mesela tamam bir taktik var belki ortada. Evet. Zaten bu tamamen çözülebilse diğer takımlarda çözer. O taktiği bozarlardı. Her zaman olmuyor. Yani hayat ne kadar plan yaparsanız yolda başınıza gelen şeydir diye John Lennon'un lafını yolda diyerek de ekleyerek <gülüyor> <Evet>. toparlayayım. <gülüyor> Ve e, her zamanda taktik kazanmıyor tabii yani. Her zaman taktik kazanmıyor ama hmm. bir lider mutlaka ha, tabii, e, tabii takımın e, oynadığı bir lider var. Yani o bütün arta kalan bisikletçilerin ki onlara domestik ya da hizmetçi deniyor. O lideri ...olabilecek en iyi pozisyona taşımak. Evet, domestik de biraz şey değil mi? Ee, bilmiyorum, <gülüyor> kendileri ne diyorlardır... ...acılar buna? Yani işte süper domestik var, domestik var. Ee, bizim Sarper... ...bu konularda epey çalıştı. Ee, o, bu işin feodalyanını... E, ...biliyor. Yani Mesela? İşte e, bir... ...otokratik bir şey var aslında. Yani bir sporun geçmişinden de gelen... Hani. ...yer yer hani demokrasi filan gibi şeylerin rafa kaldırıldığı... Hmm. ...mesela Froome örneğini verdik... ...Froome diyor ki ben kazanırım istesem diyor... ...ama beni tutuyorlar diyor... Doğru dün Tam de mesela çok konuşuldu o... Evet yani evet. Ben, ben, beni ne tutuyorlar filan... <gülüyor> evet. ...o aslında tabii bir taraftan da e, siyaset gibi bir şey... ...seneye ya başka takım beni alsın... ...ya da ben İspanya turunu kazandırtın filan falan gibi bir... Evet rahatsızlık... E, ...mesaj aslında... Oluyor tabii... E, yani evet... Mesela ama hani Lance Armstrong'u e, düşündüğümüz zaman... ...yani sürekli olarak lider zaten tartışılmazdılar. Gerçi şimdi onun da galiba hala devam eden evet, evet. doping şeyleri varmış, davaları varmış ama... E, ...ama mesela son e, yıl... Tamamen bir domestik olarak karşımıza çıktı. Yeni, yeniden atıyorum. dönüşünü mü diyorsun? Yeniden dönüşünü. Yeniden diyorum. dönüşünde 2009'da döndü. İtalya turuyla döndü. Ben de gittim oturda turda izledim evet. şu lensi görelim bakalım evet. dünya gözüyle nasılmış diye Venedik'te Lido'da evet. gördüm. Ben de bir kere dünya gözüyle bir görmüştüm. Öyle mi? Evet. Evet. <gülüyor> yani e, şey çok ilginç hakikaten. Hani birazcık bu işi izleyince şimdi direkt bacaklara bakarsınız mesela. Ha. Diğerleri de söylermiş. Bir insanın bacağı bu kadar ince ama bu kadar çok kaslı nasıl olur? sorusu. <gülüyor> evet. Enteresan bir figür. Karizmatik hakikaten. Ve yani hani basın var. iki üç tane adamı çekiyor ama Lens'in takımı bir çıktı podyuma. Bir anda böyle Cannes Film Festivali hesabı. Evet. Basın ordusu hücum etti. Öyle bir figür ve dünyada bisikletin özellikle Amerika'da bisikletin bu kadar biliniyor olmasında eskiden çok izledikleri bir şey değildi. Hı -hı. Daha önce bir Amerikalı şampiyon çıkmıştı. Greg LeMond lens tabi enteresan bir fenomen. Aslında ama şimdi başı belada. bisikleti tanıtan o olmuştu ee, bir anlamda. Çünkü herkes öğrendi. Olabilir yani Tabii bir de Türkiye'de Eurosport yayınlarıyla paralel tabi, düşmesi de var. Orada. Düşmesi, yani Türkçe tabi. Eurosport yayınlarıyla evet. paralel düşmesi evet. ve onun o kanser olma hikayesi evet. tabi. Peki yayının sonuna geliyoruz. Bir dakikamız var ama yoklardan bahsediyorduk işte kontator dedik ya da işte şey Armstrong'dan bahsettik şimdi di filan ee, bir kişi daha yok. Didi Semtiyo. Evet, evet. Bravo. <gülüyor> Bana geçen gün bir televizyon kanalında şeyi sordular. Favoriniz kim diye? Valla benim favorim yıllarca ben hep tahminlerde bulundum <gülüyor> hiç tutturamadım. Bu sene tutturacağım. Didi Semt dedim. Bu yazının da senin <gülüyor> evet, evet, çıkan evet. yazıda da öyle. Gene tutturamadım çünkü Didi hasta. Hasta. Ve evet, gelemedi. Evet, Benim evet. tahminim gene tutmadı. Yani. <gülüyor> Didi kim peki söyleyeyim hemen bilmeyenler için. Dünyanın en ünlü bisket izleyicisi diyebiliriz. Şeytan evet. kılığına giriyor. El Diablo öbür rakabı. Kırmızı kostümler. Elinde bir yabası var sarı. Ben evet. bir bisiklet yaptım. Karnaval adında. Maşasına da didiği koydum zaten. Yani. Evet evet. Yani tam yani. da karnavalın karşılığıdır Didi. Peki Aydan çok teşekkür ederim. Programın sonuna geldik. Ee, aslında tabii bitecek konular değil. Evet. Ama maalesef işte son dakikanın içindeyiz. <gülüyor> ee, tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu keyifli sohbet için gelecek hafta başka bir gündem maddesinde buluşmak üzere. Yükreyen fare. Kalabalıkların pek de ilgi duymadığı önemsiz gündemlerin programı. Hazırlayıp sunan Emre Zeytinoğlu.